Salat ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşleri. Peygamber Efendimiz Umre yolunda. 1400 arkadaşıyla Kabe yollarında. Kervan Hudeybeye'ye varıyor ve burada mola veriyordu. Hüdeviye Mekke'ye 17 kilometre mesafedeydi. Mekke müşrikleri, Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarını Mekke'ye sokmamaya karar alıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise umra için Mekke'ye girmeye kararlıydı. Meselenin çözümü için elçiler geliyor, elçiler gidiyordu. Peygamber Efendimiz en son Hazreti Osman Efendimiz'i elçi olarak göndermişti. Osman Efendimiz elçiliğini yapıyor, Müslümanlıklarını gizleyen müminleri ziyaret ediyor, Resulullah'ın selamını ve Mekke'nin fetih müjdesini bildiriyordu. Mekke liderleri Hz. Osman Efendimiz'e yumuşak davranıyor, bir kusur işlememeye hassasiyet gösteriyorlardı. Hatta Hazreti Osman Efendimiz'e umre bile yapabileceğini Kabe'yi tavaf edebileceğini söylüyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz onların bu teklifini kabul etmiyordu. Ancak Resulullah ile beraber umre yapacağını söylüyordu. Osman Efendimizin bu tavrı Mekkelileri kızdırıyordu. Mekke liderleri ileride bir olumsuzluk durumu olabilir endişesiyle Hazreti Osman Efendimizi rehin tutuyor salmıyorlardı. Resulullah'ın yanına dönmesine izin vermiyorlardı. Ayrıca Müslümanları bölmek niyetiyle münafıkların reisi Abdullah bin Übey'ye haber gönderiyor, onun umre yapabileceğini bildiriyorlardı. Abdullah bin Übey bu duruma son derece seviniyor ve umre hazırlığına başlıyordu. Abdullah bin Übey'in oğlu ise babasının karşısına çıkıyor. Resulullah'ın izni olmadan asla bunun olamayacağını söylüyordu. Abdullah bin Umey, oğlunun keskin tavrı karşısında bir şey yapamayacağını anlıyor ve umreden vazgeçiyordu. Hazreti Osman Efendimiz henüz Hudeybiye'ye dönmemişti. Aslında gecikmişti, gelmesi gerekirdi. Bir haber duyuldu, Mekke müşrikleri, Osman'ı öldürdüler şeklinde bir haber aldılar. Peygamber Efendimiz bu haberi alınca hem çok üzüldüler ve hem son derece öfkelendiler ve demek ki savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurdular. Peygamber Efendimiz Mekke müşrikleriyle savaşmaya karar veriyordu. Bunun için şerefli arkadaşlarından biat almak istiyordu. Onların bu işe Gönüllü olup olmadıklarını anlamak istiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarından biat alacaktı. Resulullah'a biat için toplanın sedası çevrede yankılandı. Müslümanlar dağınık bir haldeydiler. Sesi duyunca Resulullah'a doğru koşmaya başladılar. Sanki Resulullah'a ulaşmak için bir yarış haline giriverdiler. Onlar atın ne olabileceğini tahmin ediyorlardı. Mekke müşriklerinin şımarıklığına daha fazla dayanamıyorlardı. Artık Kureyş'e haddini bildirme zamanı gelmişti. Bu iş bitirilmeliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları heyecanla, sevinçle rasul Ekrem'e koşuyorlardı. Allah'ın Rasulü bir ağacın altında oturmuşlar, arkadaşlarını bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz'in yanına ilk gelen Ebu Sinan el-Esedi radıyallahu anh oluyordu. Resulullah'ın elini heyecanla tutuyor, Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz neye biat istediğini açıklamamıştı. Ebu Sinan'ın bu denli işten biat etmek isteğine, Ne üzere biat ediyorsun ey Sinan diyordu. Ebu Sinan hiç tereddüt etmeden, Gönlünden ne geçiyorsa, bizden ne adına biat alıyorsan, onun üzerine biat ediyorum ey Allah'ın Resulü diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Benim gönlümden geçen nedir ya Sinan?'' buyurdu. Ebu Sinan, ''Fetih veya şehadet'' dedi. Daha sonra Ebu Sinan, ''Ey Allah'ın Peygamberi, Allah sana zafer bahşedinceye kadar, senin önünde kılıç sallamaya, veya bu ölmeye biat ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz doyumsuz bir tebessüm içinde şerefli arkadaşı Sinan'ı seyrediyordu. Ebu Sinan'ın biatını kabul ediyordu. Sahabe-i Kiram heyecanla, sevinçle geliyor, biat ediyorlardı. Hiç kimse sormuyordu, ''Nin için biat ediyoruz?'' diye. Münafıklar ise gönülsüz gönülsüz biat ediyorlardı. İki yüzlü oluşları bililmesin için bunu yapıyorlardı. Biat etme işlemi uzun sürdü. Peygamber Efendimizin kolunun yorulduğunu fark eden Hazreti Ömer Efendimiz, Resulullah'ın kolunu tutarak yardımcı oluyordu. Bazı Müslümanlar da ağacın gölgesi resul üzerinde olsun diye gayret ediyorlardı. Biat işlemi bitiyordu. Peygamber Efendimiz bir eliyle diğer elini tutarak bu da Osman'ın biatıdır buyurdu. Peygamber Efendimiz Allah ve Rasulü yolunda yardan ve serden geçmeye hazır olan bu asil arkadaşlarını temaşa ettiler. Ve onlara şöyle seslendiler. Sizler Yeryüzündekilerin en hayırlılarısınız buyurdular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şerefli arkadaşlarından memnun olduğunu beyan ediyordu Onların gönlünde iki aslan yatıyordu Onların kalpleri iki hedefe kilitleniyordu Ya fetih gerçekleşirdi ya da şahadet gerçekleşirdi Takdir Kadir'i mutlaka aitti O ne takdir ederse gönüller olduğu gibi huzur içinde ona tabi olurdu. Fetih ne kadar güzeldi, şahadetse ondan da güzeldi. Ondan gelen her şey birbirinden güzeldi. Büyük şair Erzurumlu İbrahim Hakkı bu manayı şehir diliyle seslendiriyordu. Hak şerleri hayreyler. Zannetmeki gayreylar. Arif onu seyreyler, Görelim Mevlam neyler, Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, Gah, gahru gâhü ihsanda, Her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, Billahi güzel etmiş, Netmişse güzel etmiş Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler <Gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Güzelim arkadaşları Allah ve Resulü yolunda Heyecanla, huzurla, sevinçle hareket ediyorlardı Şimdi biat zamanıydı Allah'ın Resulü biat istiyordu Onlarsa sormuyordu Heyecanla geliyor, huzurla biat ediyorlardı. Sahabe-i kiramın bu asil tavrı ayetlerle resmediliyordu. Ümmetin önüne sahabe-i kiramın bu asil tavrı konuyordu. Onların bu asil hali ümmet tarafından kıyamet sabahına kadar dillendirilecekti. Kalplerde Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarının derin muhabbeti dillerde onların yazdığı destan okunacaktı. Fetih suresinde muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedir. Allahu Teala'nın eli onların eli üzerindedir. Kim ahtini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse. Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Andolsun ki, o ağacın altında sana bihat edenler, Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de ödüllendirdi. Allah üstündür, hikmet sahibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz'i tutmalarını bir savaş sebebi olarak görüyordu. Toplumun bir ferdine yapılan haksızlık aslında o topluma yapılmış olurdu. Özellikle Hazreti Osman Efendimiz, resul Ekrem'in ve Müslümanların elçisiydi, temsilcisiydi. Elçiye yapılan olumsuz bir davranış o elçinin toplumuna yapılıyor demekti. Hz. Osman Efendimiz rehin alınmıştı. Peygamber Efendimiz Müslümanlardan biat alıyor ve savaşa hazırlanmalarını istiyordu. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk saldıran olmak istemiyordu. Saldırının müşriklerden gelmesini, savaşı onların başlatmasını istiyordu. Bu arada bir olay yaşanıyordu. İki müşrik köle bir yolunu buluyor, Mekke'den sahiplerinden kaçıyor ve Müslümanlara sığınıyordu. Köleler Müslüman değildi. Sahipleri arkadan yetişiyor ve Peygamber Efendimiz'den kölelerini istiyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onlar Allah'ın azatlıklarıdır buyuruyor ve köleleri vermiyordu. Özgürlüklerine kavuşturuyordu. Mekke müşrikleriyle en kritik günleri yaşarken onların zoruna gidecek bir iş yapılıyordu. Köleleri özgürleştiriyordu. Mekke'nin gücünden çekinmiyor, Allah'ın bu iki kuluna yollarını açıyordu. İnsanın özgürlüğü, insanın onuru için büyük bir riski göz alıyordu. Peygamber Efendimiz barışı hayatın merkezine koyuyordu. Haklar çiğnenmediği, Özgürlükler, onurlar ayaklı altına alınmadığı zamanlarda barışın hayata hakim olması asıldı. Ancak gasplar, katliamlar, zorbalıklar, kuvveti egemen kılmak isteği işler. İşte o zaman kılıçlar kınından sıyrılırdı. Peygamber Efendimiz tam bir sabır dağı gibiydi. En doğal hakkı olan umreden engelleniyordu. Peygamber Efendimiz ise elçiler gönderiyor, güzellikle işlerin yürümesi için çabalar ortaya koyuyordu. En tabii hakkı çiğnenmek isteniyor, o sabırla, surh yoluyla işin çözümü için gayret gösteriyordu. Ama şimdi Hazreti Osman Efendimiz'in öldürüldü haberi gelmişti. Bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibiydi. Buna katlanmak olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biat alıyordu. Şerefli arkadaşlarından biat alıyordu. Bu biat, bu ahitleşme ölümüne yapılan bir sözleşmeydi. Hazreti Osman Efendimizin kanı yerde bırakılmayacaktı. Katillere yol verilemezdi. Bunun hesabı istenirdi, hesabı sorulurdu, hesabı sorulacaktı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.